Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Gönül Sedası programıyla karşınızdayız. Saadettin Ökten Hocam ve Deniz Kemal Seyer. Ee, yine gönlümüze seda verecek e, konular etrafında bu programda da dolaşmaya gayret edeceğiz. Şimdi bir beyitle başlayalım. Akil ile sohbet etmek, lalü mercan incidir. Nadan ile sohbet etmek daima kalp incidir. Bu e, kıymetli hocamın rahmetli anneannesi Ayşe Sıddika hanımefendinin... ...1888 yıla doğumlu evet. e, Ayşe Sıddika hanımefendinin e, tekrar ettiği bir beyit. Evet. evet. E, Bizim de kulağımızda kalmış. Sizin kulağınızda evet. kalmış. Ama hocam... E, sizin kulağınızda kalanlar çok. Ama şimdi şöyle. Evet. Yani bu beyt her zaman söylenmiyor. Hı hı. Hayat akışı içinde öyle bir an geliyor ki hı hı. bu beytin söylenmesi lazım. Yani o, o hadiseyi bir beytle siz mühürlüyorsunuz. Hani bir name yazdınız. Tabii. Altına bammımıyla turayı basıyorsunuz. Böyle bir hadise. O hadisenin bir önü var, sonu var, gelişmesi var. Ondan sonra değerlendirilmesi işte bu beyit. Akıllı ile sohbet etmek lale mercan inci de böyle hatta biraz arzu göstererek nadan ile sohbet etmek daima kalbincidir... diyor yani <gülüyor> filan evet böyle bir bu işte rafine bir e... bu neyin göstergesi hocam yani e, şimdi ben de e, o geleneksel kültürü, irfani kültürü, i̇rfani kültürü evet. e, anneciğimden, rahmetli anneciğimden, Tabii. rahmetli anneannemin e, dolayımında aldım biraz böyle damla damla, Tabii. damla damla. Bize çok düşmedi. E, ama anneannem e, bu tür beyitlerle, kıssalarla, hikayelerle anneciğimi mayalamış. Evet. O da bizim hissemize düşürdü. Tabi. Fakat biz kendi çocuklarımıza böyle bir terbiye veremiyoruz. E ama şimdi bakın şöyle... ...o zamanlarda insan insanla meşgul oluyor. Ve insan insanla meşgul olurken... ...yaratılmış bir zaman süreci içinde meşgul oluyor. Geçen de e, üniversitede ders yaparken... E, ...bana şöyle bir e, eleştiri getirdiler... ...derste hiç görsel kullanmıyorsunuz dediler... Hmm çok haklılardı. Ben gülümsedim, hiç ses çıkarmadım. Ben e, ders hakikaten hiç görsel kullanmıyorum e, ve kavram anlatmaya çalışıyorum. E, sonra şunu düşündüm. Şu anda hayatımız görseller üzerine bina edilmiş vaziyette. Bu görselleri bir başka zihinsel yapı tasarlıyor ve insanın Dikkatlerini cezbedecek şekilde mayalıyor, biçimlendiriyor, kurguluyor. Özellikle tecessüs dediğimiz zaman zaman bizi menfi kanallara çeken o duygumuz üzerinden bizi bir görsel dünyasına mahkum ediyor. Ben hatta insanlara diyorum ki, tamam bir başkasının tasarladığı görseller dünyası, yahu niye Allah'ın tasarladığı görsellere bakmıyorsunuz? Tabiatı seyredin diyorum yani sıkılıyorlar Allah'ın tasarladığı gayet ilk gören fizik tabiatı seyredin gökyüzü ağaçlar kuşlar tabi şehirde bu mümkün değil gökdelenlerin arasında o zaman ekran üzerinde işte sıcak koltuğunda bir başka zihniyetin başka amaçlarla tasarladı yani sizi ...kitlesel manada... ...Kanalize etmek babında tasarladığı görseller. Bu bir süre devam eder. İnsan varlığı... ...bu görsellerin... E, ...zulmüne, hükmüne... ...kolay kolay teslim olmaz. Ama en güzel zamanları geçiyor. Gençlik çağları geçiyor. Zihni ve gönlü formalize ediliyor. O böyle rijit, katı... ...anlamsız görsellerle. E, işte, bir de hocam... ...müsaadenizle insanın kelimeler üzerinden bir şeyi idrak etmesiyle Heh. zihnine kalıp hazır olarak evet. sunulan bir imge üzerinden idrak etmesi çok farklı birbirinden. Siz orada pasifsin, ötekinde Tabii, pasifsiniz ötekinde aktifsiniz size ait bir hadise. Tabii. Ve bu idrak sadece zihni bir idrak değildir. İslam tefekküründe aynı zamanda kalbir bir idraktır. Yani bir açılım olur. irfani bir idraktır bu aynı zamanda. Yani bir matematik problemini zihni olarak idrak ederseniz. Ama bir kavramı hem zihni idrak ederseniz bunu bunu bir Frank de idrak eder ama ilhami bir idrak da vardır arkasında. O da çok mühim bir hadise. İşte eski insanlarda bu görsellik hiç olmadığı için oradaki muharife insanı insanla olan ilişkisiydi ve o çok kutsal bir ilişkiydi. Ta onun e, başlangıcı Şerefi sohbete kadar gider. İnsanın insanla ilişkisi. Ve her kelam yine öyle bize öğretildi bir emanettir. Siz kelamı kendim kullanıyorum zannedersiniz. Ama her kelam ezelde sizin üzeriniz yazılmış bir emanettir. O hakkı söylemek mecburiyetindesiniz. Allah şerlerden muhafaza verir. İşte bu süzülmüş Beyit buna benzer başka beyitler de var hayatında insanların eski kültürde irfani kültürükü çok mevkalade bir tabir olduğu o e, mevzuda yani nasıl akılda kalıyor çünkü biraz evvel de söylemeye çalıştığım gibi hayatın akışı içinde bir hadise cereyan ediyor o sizde bir iz bırakıyor adeta bitiş noktası hani hitamül mis gibi bir şey bu beyit Nadan ile sohbet etmek daima kalbincidir. Sizi aşağıya çeker. Yine valide rahmetli şimdi Ayşe Sıddık kızından söz edelim. Bir Hiç genç yetişiyorum filan. Evladım arkadaşını iyi seç. Kişi refikinden azar. O, bu da çok bir söz. Kişi refikinden azar. Evet. Böyle. E, ...tabii bunlar... Yani ...başlangıçta çocuksunuz... ...işte gençliğe adım atmışsınız... E, ...hepimiz yaşadık aynı dönemleri... E, ...valide iyi ama işte canım... ...benim de arkadaşım şöyle böyle filan diyorsunuz... ...fakat e, şöyle görüyorsunuz ki... ...hakikaten insan... ...kişi refikinden azıyormuş... ...şerri telkin ediyor... ...çünkü o, o refik size... ...kötü bir refikse... ...veya malayani e, telkin ediyor... Şer çok kötü, yani de kötü. İnsanın malayaniye yıkılacak zamanı olmaması lazım. Ama işte bunlar da oluyor. Ama bunlar mühim kıstasla hayatınızda. Böyle e, duya duya duya duya bir de tabii onların çok mühim bir silahı vardı kadim insanların. Dua ederlerdi. Yani e, dua yüzünüze karşı da eder. E, arkanızdan da eder kendine de dua eder. Yani o dua onların bir büyük ilticagahiydi. Rahmetli Mahir hocanın çok böyle hoştur yani melaz ve melce kelimeleri insan daim bir melaz arar derdi hoca. Bir melce arar o da duadır derdi yani. Allah rahmet eylesin. Mahir rahmet is Mahir is, is. Abdullah Mahir is. Malim. Evet. Her manada manada malim bir melce arar, bir melaz dua Duadır o melaz derdi yani. Aman yarabbim diyor, iltica ediyorsun. Size de dua ediyor ve hayır nazarla bakıyor. Yine biz öyle öğrendik ki, hayır nazarla baktığınız zaman, Cenab-ı Allah sizin üzerinizde bir zırh hasıl ediyor. Hatta zaman zaman ben yani anne bu zır yok filan derdim, gülerdi. Yani hmm. e, çocuk tabii bir de böyle hafif bir negativite var. o Hele böyle 13, 14, 15 yaşlarında Allah seni muhafaza buyursun derdi yani filan. Hocam ben şunu anlıyorum sizin anlattıklarınızdan. Ee, yani çok da uzak olmayan o geçmiş zaman. 60 sene. Evet. <gülüyor> meleklerin aramızda dolaştığı. Hala dolaşıyorlar aziz. Hala, dolaşıyor. hala dolaşıyor. Ama itiraz, biz onları görmüyoruz. İtiraz kabul etmem. Hala dolaşıyorlar. Evet, hala dolaşıyor Ona amenna ve saddakna. Ama biz artık onları görmüyoruz. E, görseli azaltın. <gülüyor> Görürsünüz. Çok güzel. E, Çünkü bir şey yok. Yani he. bu görsel dünyasında hep aynı şeyler. Geçen de e, böyle işte gençler benim genç dedim için işte 40 yaş arttır. Benim onlar da genç diyorum. Konu Merak ediyorlar ya konuşuyoruz. Dedim ki böyle şeyler çıkıyor şimdi. İşte İslami kıssaları anlatan görseller. Hı hı. ...dergilerde vesaire de... ...millette çoluğuna çocuğuna onu gösteriyor. Hı hı. Diyorum ki... o ...onu çizen insanın... ...zihin dünyasında ve estetik... ...alemindeki çizgiler bırakın... Hı hı. ...hikaye anlatın. Çocuk... ...o insanın resmini görmesin. Kim bahsettin Asya Gattin Hoca... ...görmesin. Tabii. Zihin dünyasında... ...onu kursun. Böylece... ...soyuta olan ilişkisi... E, ...kabiliyeti atsın ...zaman içerisinde... ...aksa halde her şey görselleşiyor... ...şimdi sözden söze geçiyoruz... ...malumunuz Bizans tarihinde... ...bir ikonoklazma hadisesi vardır... ...Bizans tefekkürünün... İslamla tanıştığı yüzyıla rastlar o... ...ikonoklazma... İnsan varlığı... ...her şeyi somuta indirgemek ister... Hı hı. ...halbuki... ...Cenab-ı Allah... E, ...somutlar alemini yaratmış... O maddemize hitap ediyor. Esas olan gaybdır, soyutlar alemidir. Ve insan varlığı aklıyla da başlar ama sonra gönlüyle soyutlar alemine, alemine intikal etmek üzere inşa edilmiştir. Ve sadece insan soyutlar. Sadece insan, evet. Sadece evet. insan soyuta intikal eder. Dolayısıyla hep somuta çektiğiniz zaman somut ihtiyacı doğurur. Bu ihtiyaç da parayla satın alacak, zamanla sarf edilerek alınacak bir ihtiyaçtır. Ve siz bir tüketim makinesi haline getir, gelirsiniz. Halbuki Sovyet'e döndüğünüz zaman Sovyet'in karşılığı yok, satılmıyor piyasada. Olsa alacağım. Tabii. Satılmıyor. Tabii. O nerede? Ariflerin menkıbelerinde, o nerede? Bir mürşidin nazarında, o nerede? Kadim bir şiirde, bir ayette, bir hadiste... Orada gizli, o hazır ruh alırsa artık oruğ bir daha somuta somuta dönmek istemez. Ha yer içeriz, o ayrı. Ama eskiler eskiler kifafı nefs derlerdi, nefsin gerektirdiği kadar. Biz başka varlığımızla yaşarız. İşte eski insanlar böyle yapıyorlardı ve onun için birçok eksile rağmen onlar o eksikliği hissetmezlerdi. Çünkü bu bir evvelki beyit veya bir evvelki söz. Kişi refikinden azar birçok eksiği, esas eksik manevi eksikliktir. Modern insan manevi eksikliğini maddi eksiklik zannederek yanlış ya tatmin arıyor. Ve birçok doymaz hırsın da maalesef zebunu ve esiri oluyor. Hem zamanıyla hem parasıyla hatta daha da söyleyeyim maddi sağlığıyla ondan da geçtim. Sizin sahanız manevi sağlığıyla, ruh sağlığıyla. ...alamadım, yapamadım, edemedim... ...bir ömür geçiyor yahu yani... Hocam o kadar önemli... E, ...ki bu... ...hayatı e, sadece maddi... ...olandan ibaret zannettiğimiz zaman... E, ...manevi olanın... ...ihtiyaçlarını da... ...fark edemiyoruz. Edemiyoruz ve ama var o. Ve giderek derinleşiyor. Tabii. Yani ben size bir örnek... ...vereyim. Evet e, tabii ne güzel. Biraz müşahhas... E, ...bir e, örnek olsun... Hayatın içinden bir e, hanımefendi bir gün karşımda hüngür hüngür ağlıyor. Nasıl ağlıyor ama ben yani böyle bir ağlayış görmedim. Adeta hücrelerinden gözyaşı fışkırıyor abi, bütün abi. hücrelerinden. Ve eşi Türkiye'nin çok bilinen e, büyük e, firmalarından bir tanesinde e, çok üst düzey bir yönetici. Hanımefendi diyor ki bana kocamı geri verin. Ben kocamı göremiyorum. Kocam haftanın yedi günü çalışıyor. Biz büyük malikanelerde yaşıyoruz. Yaşıyorum. Etrafımızda her türlü hizmetimizi gören insan var. Ama ben kocamı göremiyorum. Ben böyle bir hayatı istemiyorum. Çocuklar da belki babayı göremiyorlar. Çocuklar mi? babayı hiç göremiyorlar. Yani biz e, evli hayatı yaşayamıyoruz diyor. Sürekli kocamız işte diyor. Kocam işte, çocukların babaları işte. Ve bu, bu yordu beni artık diyor. Doğru. Ne para istiyorum, ne pul, ne malikane istiyorum diyor. Kocamın yüzünü istiyorum ben diyor. Evet. ya yani, e, biraz bu e, maddi e, şartların bize daha fazla mutluluk getireceği düşüncesi... ...her şeyi somuta indirgeme, mutluluğu... E, bazı maddeler alarak sağlayabileceğimiz düşüncesi işte e, az önce bahsettiğiniz e, hayatın içindeki soyutu arkalara itme. i̇tme evet. Den kaynaklı. Tabii ki ruhumuzun bir şey. soyuta ihtiyacı evet, var. Da. Hocam insandan başka hiçbir varlık soyutlama yapamıyor. İnsandan başka hiçbir varlık adalet yani evet hayvanların içinde de görece bir adalet duygusu var bu ama içgüdüsel bir adalet. İçgüdüsel bu. bir şey. Bir evet. Soyutlama düzeyinde bir adalet, bir estetik, bir güzellik e, arayışının içine e, düşemiyoruz. Düşemiyoruz. Şimdi e, bu e, benim tabii meslek itibariyle pozitivist dostlarım da vardı. Yıllar hı. önce böyle konuşuluyor. İşte biz de o zaman 40'lı yaşlarla ortalarında filanız köpeklerin ahlaki davranışlarından bahsediliyor. İşte şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. İnsan öyle yapmıyor, böyle yapmıyor. E, ben de doğrusu bir cevap veremedim bu hadiseye. Hı hı. E, bizim rahmetli Şakir o zamanlar berhayat idi. Şakir Kocabaş, burada da ona rahmet olsun, rahmet inşallah rahmet, rahmet eylesin. Evet. Ona sonra dedi ki ha köpeklerin ahlaki davranışından bahsetmek için ahlaksız köpekten de bahsetmek lazımdır dedi. Her şey zıddıyla kayım. Ahlaksız köpek var mı? Yok. Çünkü onlar içgüdüsel davranıyorlar. Hı hı. Köpekler. Onların adaleti öyle. E, elinizde yapma veya yapmama iradesi varsa adaletten bahsedebilirsiniz. Tabii. Mesela yine bir kadim söz e, diyor ki elinde eğer güç sahibiysen, iktidar sahibiysen adaletten bahsedebilirsin. Acizsen adaletten bahsedemezsin diyor. Çünkü senin adalette davranacak bir gücün yok. Ancak muktedirsen adaletli olabilirsin. Bağışlarsın veya cezalandırırsın. Adam aciz. Ne bağışlayabilir ne cezalandırabilir. Yani dolayısıyla bu insani bir hadise ki adalet muhabbetin daha altında kalan gene bir lojik tarafı olan bir şey. Ama muhabbet dediğimiz ki bana göre soyutun en üst kademesi yani e, sevgi muhabbeti karşılamaz e, Türkçedeki Muhabbet bir başka bir şey. Sıcak, yumuşak, hayatın bütün manasına muhtevi bir kavramdır muhabbet kavramı. İşte o soyuta, e, mücerrete olan yaklaşımımız arttıkça, gönlümüz madde aleminden uzaklaştıkça, içimizde bir muhabbet neşesi zuhur etmeye başlar. Ve o bütün efalimizde, yüzümüzde, nazarlarımızda, insanlar üzerine sirayet eder... ...biz istemesek de eder... ...ve insanlar bunu görürler... ...ve mutlu olurlar... Psikolojinin meşhur... E, ...bir şeyi vardır... ...ihtiyaçlar... E, ...piramidi Abraham Maslow'un ...geliştirdiği... Hı hı. ...bu ihtiyaçlar piramidin en alt seviyesine... E, ...fiziksel ihtiyaçları koyar... Hı hı. ...işte barınma... ...beslenme, güvenlik filan... ...yükseldikçe... Ruhun ihtiyaçlarını koymaya başlar hı hı. piramidin en yüksek yerlerine. işte mesela estetik arayışı, kendini aşma, aşkınlık, müteal ile rabıta kurma, hı hı. kendini gerçekleştirme gibi ruhun ihtiyaçlarını koyar e, Maslow. İns ve der ki e, insan bu e, temel şeyleri gerçekleştirdiği zaman işte barınmaydı, yemeydi, kifafı nefs ettiği zaman... ...ruh onunla yetinmez... ...daha fazlasını ister... ...arzular zaten... ...şimdi bir itiraz gelsin mi burada... ...gelsin Mas Maslava. başka itirazlar da var... Evet. Ee, ...şöyle... ...şimdi bu tabi... ...yani bilim ve felsefe modellerle yapılıyor... Hı hı. Ee, ...her bilim adamı... ...ve her filozof ...kendi yetiştiği çevredeki hadisata bakar... Hı hı. Ee, ...mümkünse eskileri okur... Hı hı. ...ki çoğu bunu yapar zaten... ...ve yeniye ait... ...istikbale ait de tasavvurlarda bulunur. Hı hı. Buradan... ...hali bilir... ...eskiyi takip eder... Hı hı. E, ...tetkik eder... ...yeni içinde... ...yani istikbal içinde tasavvur... ...böylece bir üçleme üzerinden... ...mazi hal ve istikbal üzerinden... ...bir genelleme yapar. Hı hı. Bu bilimin de yöntemidir... ...felsefenin de yöntemidir. Şimdi tabi Maslow denen hazret... ...böyle bir şey yapmış... İslam tasavvufunda var, çevremizde de hala var. Adamın e, fiziksel ihtiyaçları tatmin edilmemiş, fakir fakara ama öyle bir gönlü zengin ki öyle bir estetik Tabii. çizgisi var ki hayretler içinde kalıyorsunuz. Ha, onun yetiştiği çağdaki, e, zannederim 19. Asır falan başlamıştı, tam ben bilmiyorum. E, Batı modernizminin Tabii. Belli bir toplumsal yapıdaki renginden çıkan bir sonuç bu saygı duyarız ama öyle dostlarımız var ki vardı hala da var arasak yine de buluruz fiziksel ihtiyaçlar fevkalade ama adam hiçbir şey hissetmiyor ve estetik bir dünya kurmuş kendisine mütealle alakası fevkalade o da şöyle yani çok öyle fazla sofistike bir şey değil. ...ne gelirse Allah'tan diyor... ...aman yarabbi diyor yani... ...bitti tamam... ...öyle bir teslimet içerisinde ki... efendim bu ilişki tek taraflı mı? Hayır... ...onun kalbine o eski tabirle itminanı veren... ...cevabı vermiş zaten ona... ...o sikinet onun kalbine inmiş... ...işte 15 Temmuz... ...bakın... ...burada kesiyorum siyasete girmeyeceğim... Hocam o siyaset değil. Ee, o, siz e, 15 Temmuz bağlamında mesela o, o, se o sekinet nasıl yorumluyorsunuz? O sekinet inmiş kalbine adamın. Hı -hı. Halini görüyorsunuz adamın. Tabii. Ucunda can var. Evladı o yerden aygılık var. Şu var evet. bu var. Gitmiş bir gitti de zaten görünüyor. O sekinet inmiş cevabı almış o zaten yani. Kendime soruyorum diyorum ki sen yapar mıydın? Şu anda yapmam. Ama o sekinet indiği anda iş bitmiştir. Evet. ...sükunet fiziksel bir hadise... ...sekinet manevi bir hadise... ...kalbe bir tatmin indiriyor Cenab-ı Rabbül Alemin... ...bakın etrafınıza... ...fakir, fıkara, efendim... ...cahil, hasta... Hı hı. ...ama öyle bir huzur içerisinde... ...hayretler içinde kalıyorsunuz... ...bir hikaye geldi şimdi isterseniz yine... Görmüş. ...bu olmuş bir hadise... ...bu Abdülvahid Yahya Röne Günon... ...harp sırasında bu Kahire'de yaşıyor... ...ikinci dünya savaşı sırasında Müslüman olmuş... ...yazıyor, çiziyor, konuşuyor... Fransızlar merak ediyorlar. Yani malumunuz lojik olarak ifade ve açıklamak isterler. Mesela e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Galp'ta saralı diyorlar. Çünkü e, o hadisatı ancak bir saralıdan lojik böyle izah getiriyor. E, bir gazeteci oluyorlar, Diyorlar ki bak bakalım. ...ne oldu bu yani aklını mı kaybetti... ...bu kadar hmm. üst bir düzeyde düşünürdü... ...neyse lafı uzatmayalım... ...adam gidiyor, kaygın, arka sokaklarında... ...buluyor... ...Mısır, sene 48-49... Çocuk, çocuk oynuyorlar... ...toprak içinde, mütevazı bir evde... görüyorum Hazret orada... ...buyur ediyor, konuşuyorlar... ...muhakeme yerinde... yerinde ...sohbet yerinde, vesaire, ilim yerinde... yemeye bırakmıyor... ...basit bir sofra kuruyor pilav, işte yoğurt, çorba, şu bu. Ekmeği kırarken, yemeğe tuz dökerken bir ibadet vecdi içerisindeydi diyor Hazreti yani. Fransız gazeteci işte mühim olan hadise o. Kalbe o tatmini malum hani gözünü aç, babası beyni güzel, ela, şşt diyor gözünü aç. Kalpleri ancak Allah zikri tatmin eder. Şimdi doyum diyorlar, hayır kalp Doyum değil tatmin başka bir şey Sizi her türlü ihtiyaçtan Beri kılıyor Gani esması tecelli ediyor siz, İhtiyacın var mı var ama Siz o ihtiyacı duymuyorsunuz Böyle bir hadise Dolayısıyla tabi ki Maslow'a saygı Duyuyoruz ilim yaparken Maslow'un modelini kullanacağız Ama biliyoruz ki Maslow'u yanlışlayan Birçok siyah kuğu var Tabii, Bütün kuğular, beyazlığı, siyahları da var. Başka şeyler de var aslında. E, enteresan e, bazı... ...gözlemler. Yani bu eleştirilen e, de bir şey tabii teori. E, tabii bilimin en güzel tekabı da eleştiri açık tabii. olması zaten. Mesela insanlar... ...güvenlik ihtiyaçlarını da... E, ...göz ardı ederek... ...kahramanca şeyler yapabiliyorlar. 15 evet. Temmuz'da bunu gördüm. Evet. İnsan evet. tam manası... ...değerleri insanların... ...kıymetli hocam... Hı hı. ...güvenlik ihtiyacından önde geliyor. Evet. Yani eğer benim değerim çiğneniyorsa... ...beni ben yapan... E, ...öz değerime hücum eden... E, ...kimliğimi oluşturan... ...bir şey saldırı altındaysa... ...o zaman güvenlik dinlemiyorum. Güvenlik dinlemiyorum, evet. E, ve bu da tarihin kırılma noktalarını oluşturabiliyor. Mesela yine... Eksepsiyonel hadise eksepsiyonel yani. Eksepsiyonel hadiseler oluyor. İnsanlar... E, ...mesela çok temel... ...yazmaları... ...güvenlikleri bahasına kaçırabiliyorlar... Bir, ...belli bir yerden... ...yani sonuçta kaçırdı bir yazmadır evet. mesela... ...ama kimlik orada işte... ...kimlik orada... Evet. ...tabii... ...eee... ...evet... ...bu... E, ...maddileşme tabi... E, ...günümüz dünyasında... ...çok eleştirilen bir şey ama... E, ...sanki kendisini muhafazakar olarak tanımlayan insanlar da... ...artık bu maddileşmeden bir pay alıyorlar... ...sekülerleşme... ...maddileşme... Hayatımızın içinde e, adacıklar kuruyoruz sanki kıymetli hocam diyoruz ki mesela geçenlerde tartışılıyordu siyaset seküler bir alandır sanat seküler bir alandır bilim seküler bir alandır. Yani buralara biz o, maneviyatımızı... O benim, o benim derdim o. Evet, Bu maneviyatımızı oralara taşımayalım. Oraları bildik. İşte Batı'nın kurallarını koyduğu biçimiyle yapalım. Şöyle, şöyle diyelim evet. mi? Yani yani kusura bakmayın sabırsızlığımı. Estağfurullah. Ee, peki sekülerite bir din değil midir? Bir dogmatik yapılanma değil midir? Yani böyle baktığınız zaman sekülerite dediğimiz şey aklın üstünlüğünü kabul eden, meseleyi akılla halledebilirim diyen bir ön kabuldür. Bu da yani modernitenin ahmeti sürüş, seküleritesi, demokrasi, sekülerite, liberalite bunlar üçlü e, modernitenin temel ayakları. Dolayısıyla yani sekülerite de bir esasında bakınız e, insan aklı belli bir aksiyomatik yapıya e, temel almadıkça ...hiçbir bilgi üretemiyor. Bunun en aşikar örneği matematiktir. Matematiğin temel aksiyonları vardır. O aksiyomlar üzerine bir matematik yapı kurarsınız. İnançla ilgisi yok gibi görünür matematiğin. Ama temelde bir şey kabul edeceksiniz. İşte o inanç işte orada yatıyor. Şekülderite de bir din gibi algılanıyor. Dindir ama söylemiyorlar adını. Dolayısıyla... Benim bu son işte akademik son iki yılda şunu ben görmeye hissetmeye başladım. Biz kendimize ait bir bilim dili kurmak mecburiyetindeyiz. Biz kendimize ait bir felsefe dili kurmak mecburiyetindeyiz. Bir estetik dili kurmak mecburiyetindeyiz. Bunu gördüm. Çünkü biz farklıyız. Farklı bir tarihi tecrübeden geliyoruz. Avrupa'nın yaşadığı ve nesansı biz yaşamadık, yaşamamıza gerek de yok zaten yani. Orada bir başka resim var. Ama onun da temelinde ön kabuller var. Bu ön kabuller, akli ön kabuller olabilir ama ön kabuldür. Yani inanıyorsunuz, bunu tartışmıyorsunuz artık. Onun üzerine bir yapı bina ediyorsunuz. Müslümanların bu çarka girmeleri ise ben şöyle görüyorum. Yani Türkiye'de yaşayan büyük Müslüman kitleler, 80'li yıllardan sonra gerçek manada kapitalizmle tanıştılar ve kapitalizm şimdi alt kesimlere inmeye başladı ve yaygınlaştı. Cazibesi var mı? Var. Çünkü maddeye hitap ediyor, tecessüse hitap ediyor, konfora hitap ediyor ve orada bitiyor işi. Şunu görmemiz lazım, bu rahatlığın çok ciddi bir bedeli var. Hem maddi bedeli var hem manevi bedeli var. Yani e, manevi bedeli bizdeki değerler sistemini aşındırmaya başladı. E, maddi bedeli e, hem para hem sağlık e, o da mühim bir şey ama esas değerli. Çünkü arkasındaki temel düşünce ve kabuller farklı Müslümanca değil. Bu hesaplaşmayı yavaş yavaş yapmaya başladık. Yapabiliyor muyuz acaba? Biz Baş, e başladık en azından. Evet, bir nefis muhasebesine ihtiyacımız var çünkü e, mahalleye ağıtlar yakarken bir yandan da şehirlerimizi devasa gökdelenlerle dolu. O mevzuyu açmayalım. Evet. E, i̇şte gene geldik şeye. Yani biz şimdi Nadan ile sohbet etmeye başladık. Evet. Baş başa dönersek eğer. Akil ile sohbeti terk ettik. Nadan ile sohbet. Çünkü Nadan'ın bize cazip gelen tarafları var konfor diyor, varlık diyor. Varlığı madde üzerinden ifade ediyor. Bütün değerler dünyasını ters çevirmiş vaziyetteyiz şu anda. Ama e, ben her zaman ümit var oldum hayata karşı. E, onu hemen söyleyebilirim diye düşünüyorum. E, i̇nşallah bu hesaplaşma bir yerde duracak. Aksi halde e, buradaki İslami birikim e, sadece bir ceset olarak kalır, ruhu kaybolur. Çünkü e, şunu çok net ifade edeyim. Şimdi e, modernite'nin ürettiği biçimler, davranışlar, materyal, bunların biz ruhu yok zannediyoruz. Halbuki her davranışın, her biçimin ve her ürettiği nesnenin arkasında bilinçli bir tercih var. Modernite noktayı nazarından söylüyorum. O bilinçli tercih, Modernitenin bir temel değerini görünür hale getiriyor. Otomobil yapıyorsa, cep telefonu yapıyorsa, bilgisayar yapıyorsa, bir memle yapıyorsa, sabah kalkıp işte şöyle şaka davranıyorsa, bunun arkasında modernitenin ...bilisi bir medeniyet tercihi vardır. Maddi unsur gerek eylem gerek nesne gelir, ama arkasındaki o bilinçli tercihi yani ruhunla da beraber getirir. Siz önce madde ile tanışırsınız. Sonra o madde üzerinden o ruh size intikal eder. Bunu fark etmezsiniz. Çok basit örneği bunun. Otomobil barkalarıdır. Ve bir onunla beraber size bir ambiyans geliyor, bir hava geliyor. Zannediyorsunuz hmm. ki iyi barka bir otomobile e binerseniz ben de iyi insan oldum. İşte burada burada ip kopuyor, burada devre kesiliyor. Reklamcılığın bütün marifeti zaten bir ürünü kullanarak bizim de değişebileceğimiz yanılsamasını yaratmak. Bu sadece bir e, otomobil markasıyla bile değil hocam, bir e, diş macunu markasıyla evet, bile o evet, hissi vermek istiyorlar evet, bize. Evet. Yani onu kullandığın zaman sen şöyle şöyle bir insan olacaksın hissiyatını evet. e, yaratmaya çalışıyorlar. Hepsi bu kandırmacı üzerine kurulur ve nadan bir dünya işte bu ve kalbimiz inciniyor fark etmiyoruz fark ediyoruz bir şey eksik diyoruz bizde evet o eksikliği ne olduğunu söyleyemiyoruz tekrar maddeye dönüyoruz. daha iyisini alsam acaba gider mi gitmez e, gap daha açılıyor boşluk Tabii. E, uçurum daha büyüyor tabi e, İki şey söyleyeceğim Bir Buyurun, Ronald, Ronald Lang e, diye bir e, Mütevefa bir psikiyatr e, Ben de Yaşantının Politikası diye bir kitabını Çevirmiştim orada bir hikaye Anlatır der ki Bir zaman gelecek insanlar Büyük bir kıtlık içine girecekler Ama bu kıtlık ne yiyecek Ne de içecek kıtlığı olacak ha. Bu kıtlık Tanrı'nın sözlerini işitme kıtlığı olacak Bakınız e, Şimdi siz Az önce 60 sene önce cari olan bambaşka bir alemden bana bahsettiniz. Değil mi efendim? Evet. Allah'ın sözleri insanların arasında dolaşıyor. Allah'ın e, sözleri insanların arasında ki kelimeleri kolaylaştırıyor, onların birbirine taşınmasına, e, kalplerin birbirine ısınmasına yardımcı oluyor. E, maneviyatın olduğu meleklerin e, ortalıkta dolaştığı bir dünya. Evet. Günümüz dünyası da e, meleklere ve Allah'ın sözlerine maalesef yer açılmıyor. Dolayısıyla bizi koruyacak o manevi zırhlar da yok. Evet. Sözümüzü bir başkasına taşıyacak e, ulaklar da yok. Evet. Bir insanla mükaleme etmenin, bir insanın derdini dinlemenin, bir insanla hoşbeş etmenin derdini, yükünü üstlenecek insanlar da yok. Neden? Çünkü her şey burada, bugün, e, bu maddi dünyada bir başka mükafat peşinde koşmuyoruz. İnsana hizmet etmenin bize bir ödül olarak geri dönebileceğini düşünmüyoruz. Daha doğrusu şöyle söyleyelim mi hocam? Sanki batı modernitesi bizi şöyle bir noktaya getirdi bıraktı. Paraya tahvil edilemeyen her şey beyhudedir. Değil mi? ya yani samimiyet de beyhudedir. Paraya, pa paraya, paraya ve evet. bene. Paraya ve bene... ...tahvil edilemeyen evet. her şey. Şimdi mesela burada yine benim... üzerinde çok durduğum bir şey. Efendim diyorlar işte... ...medya var, işte televizyonlar var... ...orada şöyle oluyor, böyle gidiyor. Bunların faydası yok mu? Var ama zararı da var. Esas olan insanı insanla temasıdır. Hı hı. Ben öyle düşünüyorum. Ve bunu hayatımda çok denedim. Yani... Bir vesile, bir ile efendim kitleye erişiyoruz. Bu iş kemiyet işi değildir, keyfiyet işidir. İnsanın insanla olan irtibatı önemlidir. Mesela bunu ben şimdi sizin rahmetli anneannenizin bu güzel sözünü ezberleyelim diye bir kez daha tekrar edelim. Twitter için mükemmel bir söz olduğunu düşünüyorum. Evet Şu ama Twitter sakın koymayın Twitter'a bu sözü. <gülüyor> Bunu koyalım hocam. Koyalım peki koyalım. koyalım da. Benim aklım ermez koyalımsa koyalım. E, şöyle koyalım da e, yani buradan hissesi olanlar alsın bu şeyden. Akil ile sohbet etmek lalü mercan incidir. Nadan ile sohbet etmek daima kalp incidir. Evet. Bu mesela sosyal medya aleminde olan şey tam bu ikinci kısım. Nadan ile sohbet evet. edip hep kalplerin incinmesi hadisesi. Ve fark etmiyoruz. Ve moralimiz bozuluyor. Aa o da mı olmuş? Aa bu da olmuş? Bak bir saat geçmiş insanlar. Saatler, yazık. saatler. Yazık yahu. Ya, yazık. Yat uyu daha iyi. Belki Tabii. güzel bir rüya görürsün yani. İstirahat edersin. Saatler geçiyor. Ben de zaman zaman kendime çok kızıyorum. Kaybediyorum kendimi. Bir bakıyorum bir buçuk saat geçmiş. Ama sizin işiniz de böyle yani. Bir manada toplum. Bakın size e, bu program başlarken de söyledim. Hayatın dışında kalmaya çalışıyorum. Çünkü artık o yaşım geçti. Benim şimdi yalnız kalmaya ihtiyacım var. Hı -hı. Hayat beni içine çekmeye çalışıyor. Çok hayır demiyorum. Hani Hı -hı. çünkü bize de öğretildi ki ...talip olma, talebi reddetme... Hı hı. ...ama mümkün mertebe... Eleyerek, yani kendimi biraz... ...naza çekerek güya, hani... Hı hı. ...yapmacık da olsa, neden? E çünkü artık ben... ...hayatın dışında kalmalıyım... ...ama siz öyle değilsiniz... ...sizin de o vaktiniz gelecek inşallah yani... ...o zaman beni hatırlarsınız yani... ...o ister istemez öyle oluyor... ...daha böyle dingin, daha sakin... ...daha kendi içinde, daha dönük bir hayat yani... ...o... ...neredir ne iz kalacağı da belli olmaz... Ama bu çark bizi kendimizden koparıyor. Kendi tecelliyatımızdan koparıyor. Kendimize verilen emaneti farkına varmamıza mani oluyor. Tabii. Kendi içimizin seslerini dinlemekten, ha. lahuti alemin seslerini evet. dinlemekten evet. alıkoyuyor. Alıkoyuyor. Maalesef. Evet. Aynen öyle. Aslında... ...her birimizin belki bu günlük hayatın telaşında... ...biraz durup dinlenmesi... Evet. ...bir dinlenme oyuğu oluşturması... Evet, evet. ...ve ruhun seslerini dinlemesi lazım... Evet. ...kendi ruhumuzun ihtiyaçlarının ne olduğunu... ...fark edebiliyoruz evet. lazım... Ee, ...bu koşturmacalı hayat içinde... ...maalesef o e, incelikleri de kaybedebiliyoruz... ...ve bu hayata katıldıkça... ...hayat sizden daha çok... ...ihtiyaç istiyor... ...onu yaratıyor... Sonra biraz geri dönüp çekilirseniz... ...aa diyorsun benim buna ihtiyacım yokmuş. Ama ist siz istemeseniz... ...çevreniz size. Biraz çekil bilme bilmemiz lazım. Efendim şöyle... E ...yani Franklerde... ...benim eski yıllardan da... ...gördüğüm... ...böyle yapan insanlar var. Bu hayatı bir yerde bırakıyorlar... ...ve inzulaya çekiliyorlar. Çok entelektüel insanlar da var. Haydiger 40 sene kara ormanlardan çıkmıyor. Çıkmıyor yani... Bu bir çark ee, insanın kendisine saygısı varsa tamamen rasyonel şeyde bakıyorum bir batılı gibi bakmaya çalışıyorum yani benim başkasının kurguladığı bir hayata benim evet demem mümkün değil. Bir Müslüman olarak baktığım zaman da Allah'ın kurguladığı hayattan güzel bir hayat bahis mevzusu olamaz ona bütün kalbimle teslim olmak mecburiyetindeyim ve olurum. Yani ee, şunun bunun, şu kapitalistin, bu şirketin, çünkü öyle bir üst akıl boyuna hayat kurguluyor ki size ihtiyacı var. Sizin emeğinize, vakfinize, zevkinize ihtiyacı var onun. Oradan ne mağlanıyor? Ee, buna hayır. Bunun bedeli var mı? Zahiren tabii ki var. Ama rızak alem yediriyor, içiriyor, doyuruyor. Evladı uyar sahibi yapıyor. Bu çağda da bu pek pek pekala mümkün. Ama Türkiye'ye ben şöyle bakıyorum. Hı hı. Yeni tanıştı bu e, şeyle. Hani çocuklar böyle küçük, yani. evet, evet. Çocuklar hani küçükken e, böyle ona bir şey, senin oyuncak bu bir, birkaç zaman geçer kaç yolu oyuncakla o zaman çabuk geçsin inşallah diyorum. Çok fazla da kirlenmeden. Çünkü hala bizim, onu görüyorum yeni bir e, filiz bir kökten bir sürgün geliyor. Bir medeniye sürgünü. Ben bunu görüyorum. Ve bu medeniye sürgünü çok özgün bir medeniyet sürgünü. Yani İslam medeniyetinin modern zamanların sonunda tekrar, bunu Frank de görüyor. Zaten <gülüyor> sıkıntısı orada. Görüyor bunu. Ve buna karşı yapacak bir şey yok. Onu da görüyor. İnsanlara verdiğini, vereceğini verdi. Ama başka bir çözüm yok. Şimdi işte e, ifsad etmeye çalışıyor bu sürgünü. Daha çıkmadan ama inşallah sürecek. Bu sürgüne Omuz vermeye, destek vermeye, e, dibine su dökmeye çalışıyoruz. Yapabildiğimiz bu. Tabii. E, kıymetli Hocam, tek başınalık ile yalnızlık arasında ayrım gözetiyor bazı Tabii. E, yazarlar. Tek başınalık iradi olarak seçtiğimiz bir şey. E, e, halvet. Halvet der encümen insanlardan e, yalnızlaşabilmek ki e, ruhun ihtiyaçlarına dikkat kesilebilmek yalnızlık e, ise istemeden elinde ya elimizde olmadan kendimizi bulduğumuz bir hal izale etmeye çalıştığımız e, bir hal olabiliyor ama bazen işte o Henry David Thoreau'nun e, şeyi vardır ormanda yürüyüşleri vardır e, Amerikan e, e, şair yazarı e, uzun süre Ormanda, Walden Gül kenarındaki yürüyüşleri böyle e, tabiatçı bir hayatı, naturalist bir hayatı seçen, orada tefekkür etmeyi yeğleyen e, pek çok düşünürler. Tolstoy da öyle mesela. Tolstoy da öyle tabii. Ve yalmayak gidiyor. Evet. O ormandaki yerine orada e, valla e, bir Müslüman e, hem e, Nas'ın içindedir hem yalnızdır yani. Ama onun yalnızlığı muhteşem bir yalnızlıktır. Tabii. Çünkü Rabbi ile olan... yalnız kendi yalnız değil aslında. Yalnız değildir tabii yani. Tabii. Ee, sen diyor yarını bir haber mi sandın galip, şey, galibin üstüne açtığında yoksa seni terk eder mi sandın diyor yani. Tabii. Çünkü sen Halifetullah'sın. Sen yarını bir haber mi sandın senin halinden yoksa seni terk eder mi sandın diyor yani. Şimdi bu beni şöyle bir düşünceye getiriyor. Ee, özgüven diye bir kavramdan bahsediliyor ya. Günümüz psikolojilerinde çok önde. Ee, i̇nanmış bir insan özgüvenden beri olamaz. Çünkü hep Allah ile beraber. Tabii. Yani e, onun varlığını hisseden, onun yanında olmaklığını hep hisseden bir insan e, o özgüveni de hisseder. Yani terk edilmemiştir. Tabii. Yalnız değildir. Tabii. ...onun bir yardımcısı vardır, evet, bir kimsesi evet, vardır. Evet, evet. Dolayısıyla buradan şöyle bir şeyi de bir sonraki sohbetimizin konusuna çıkarabilir miyiz? Eyvah. Ee, aslında bu terk edilmemişlikten dolayı İslam aleminde bir trajedi ve, ve e, buhran da yoktur hocam. Tabii, Aa, çok mühim o. evet. Çok mühim, tabii. Kriz egzistansiyel dedikleri. Kriz ki. entelektüel, böyle bir şey mi var, mevzu değil. Hatta istersen şurada bir şey de koyalım, ızdırap meselesi. Evet. Büyük ruhlar ızdırap çekerler diyor Pascal. İslam alemi diyor ki, niçin çekeyim? Seyret diyor yani. Biz biraz seküler diye bakarız, Haşim mühim bir adamdır. Seyret dediğim eşkali hayatı diyor Haşim. Ben Havz-ı Hayal'in sularında bir aksi mülevendir için çin arzın bana ah çar Bir dörtlük bu. Size şey göndediğim eşkali hayatı Havz-ı Hayal. Bu alem bir hayal alemidir. Esas alem öbür tarafta. Bu aynı zamanda Platon'un ideler alemini de örtüşen bir hadise. Mutlak hakikat öbür tarafta. Biz mağara metaforuyla gölgeleri görüyoruz. Ama öyle bir cefer var ki biz de ideali hissediyoruz. Bilemiyoruz, akıl bilmiyor. Ama gönül hissediyor, seziyor. Bu değil diyor yani. Benim maksudum ancak sensin diyor yani. O, hüve dedi, evet. dediğimiz hadise. Onun için aksi müleven renkli bir akis, arzın bütün oldusu bittisi, eski tabiyle kıyılık hali dedikodusu yani. Tabii ki. Onun için bizi... ...o kriz endini, ...işte sizin bir önceki sohbette söylediğiniz... ...sabret, şükret, seyret... ...he o seyret müthiş bir şey yani... <gülüyor> ...seyret... ...hani... E, ...görelim Mevlam neyler, neylerse evet, şey güzel... ...neylerse neyler, neyler yani. ...yahut Nesimi'yi hatırlayalım... ...gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi... ...gah inerim yeryüzüne seyreder alemi. ...alem beni, evet... ...seyir mühim hocam... ...kabız ve bas halleri onlar evet. yani... Evet. bas halinde... ...gökyüzünden aleme seyreden... ...kabız halinde oluyor... ...o zaman da alem beni seyreder diyor yani... Evet. ...kulluk böyle bir şey... ...sinüs erisi gibidir... ...maksimaya çıkarsınız sonra inersiniz minimaya... ...tekrar çıkarsınız maksimaya... ...ha salatı daimunda... ...o maksima teyit gider... Yatar. ...şimdi tabi bu da matematik... ...ama dinleyenler... ...anlayan mutlaka vardır... Sinüzoidal eğri, sonunda bakarsın o düz gider. O salatin da daimun hali, hep huzur hali. Hep huzur Normal hali. Normal beşer iner ve çıkar yani. Doruk yaşantı diyor. ...Mastov'a bir gönderme daha Aa, yani, evet güzel. Doruk yaşantı. <gülüyor> Maslava da, yani. da bu kadar göz etmeyelim yani. Maslava Hazret. Fe, fena değil. Ee, yani tabi çok yeterli değil o kültürün içinden belki. E, Hakikati arayan bir ruh, öyle evet, diyelim. E, bu tecelliyat her yerde var. Ben e, yabancı memleketlerde de yani Rahman, e, Rahman sıfatının çok tecellisini gördüm. Hı -hı. E, bu Allah yerden gidiren, içiren, besleyen o, üreten o ve bazı kullarına hiç ummadığınız adamdan Rahman isminin e, o esmanın tecelliyatını görüyorsunuz. Adam hakkı söylüyor yani ve kendi farkında dine söylediğinin. Çünkü ön yargılar etrafını çevirmiş vaziyette. Zaman zaman düşünürüm. Ya Rabbi derim. Biz orada gelsek ne olurdu halimiz? Bir de o mesele var. Tabii, tabii. İş dünyamız ne olurdu orada gelse? Allah muhafaza yani. Onun şu akı bu hilkatin takdirin e, işlerine e, başımızı öne eğer otururuz şükrederiz sabre ya bu, bu kadar yani. Eyvallah. Zordur yani. Evet, o zaman e, bugünkü sohbetimizi de sabret, şükret, seyret diyerek Aa, bitirelim. Maşallah, çok güzel efendim. <gülüyor> Eyvallah. Dilinize, gönlünüze sağlık kıymetli hocam. Estağfurullah efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Gönül Sadası programında kıymetli hocam Saadet'in Ökten ile söyleştik. Deniz Kemal Seyer. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.